نحمدك ونستعينه ونستغفرك ونو بك الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مستمرون يا أيها الناس تكو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهم رجالا كثيرا ونساء فتقول الله فتقول الله الذي تسألون قولوا قولا سجيدا يستفنكم أمالكم ما يغفر لكم بنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقط فاز فرزا عظيما عما بات فإن أصدقى الهديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختفاتها وكل مختفة بداع وكل بداعة ضلالة وكل قلالة الله son kısmının tercümesini veriyorum. Bundan sonra sözlerin en doğrusu Uca Allah'ın kelamı yolların en hayırlısı sallallahu aleyhi ve sellem yolu işlerinin en kötüsü sormadan dine sokulanlar sormadan dine sokulanların hepsinin adı bidat, her bidat sapıklık, her sapıklıkta ateştedir diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu yaptığım duayı Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem Mahvudelerinde sahip sohbetlerin başına giriş duası olarak yapılmıştır. İsim ve sıfat tevhidine giriş mükellef yani e, sorumlu kişi hele bir de bu kişi ilim talebesi ise daha sonra tabi bilmeyenlere öğretecek olması hasediyle mükellef olan her kişi Tevhid'in üç esasından biri olan isim ve sıfat Tevhid'ini öğrenmesi ilk üzerine farz olan, vacip olan şeylerdendir. Önce ilk farz olan şeylerdendir dedik. Neden? Çünkü ruhlar alemindeki birinci misakta, fıtrata döndüğümüzde birinci misakta Allah'ın kullarından aldığı bir söz vardı değil mi? Rabbi'i kabul sözü. Buradaki Rab kelimesi ayette <gülüyor> Elestu bir Rabbe Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Arab sırasında. Buradaki Rab bir isimdir. Ama bu birçok içinde muhteveyatı olan müsemması dediğimiz. Ne dedik? İsim. Müsemmah. Bunu anlatabildik değil mi diğer derslerimizde? İşte Rab kelimesinin bir isimdir, bunun içeriğini oluşturan. Buna müsemma deniliyor. Birçok e, farklı e, şeyleri var, var. İşte birçok müsemmayı bizim bilmemiz gerekir. Rab kelimesi dendiğinde ne anlaşılır? Nasıl? Dünyaya gelir gel gelsin. İlk öğretilen sıfat ney? Yüce Allah şöyle buyuruyor, buyuruyor, Ey insanlar, sizin ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin. Ayet olduğu gibi Rabb'e ilk manayı vermiş oluyor Yüce Allah. Sizi ve sizden öncekileri yaratan. Burada Rabb'in ilk müsemmasındaki ilk anlaşılması gereken muhteviyyatından mücüz hangisi? Yaratıcılık bakın. Yaratan. Yaratan Rabb'in. Rab derken yaratıcılık bu sefer sıfattır, yani Rab'nın müsemmasından biri olmuş oluyor, muhteviyyatından biri Yani e, ben isterseniz isim ve müsemmayı biraz daha kısa örnek vereyim. Bilgisayar, bir isimdir. Bunun müsemması ne? Monitörü, klavyesi, kasası, Tam bunlar müsemma içli muhteviyatıdır. Su nedir? H2O, oksijen, hidrojen. İşte su bir isimdir. Oksijen ve hidrojen bunu oluşturan şeydir, müsemmasıdır. Tevhid bir isimdir, müsemması isim ve sıfat, rubvet, üçtür. Yani bu nedir? İçeriğini oluşturan şeydir. Şimdi burada Rab sıfatının da isimdir, bunun müsemmasının bir tanesi de yaratıcıdır. Dolayısıyla, Yüce Allah yine şöyle buyurmakta, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Onları da kulluk için teçhiz ettim, donattım demek oluyor bu. Yani yaratan da benim, kullukları da bana olması lazım. İşte bu yüzden isim ve sıfat tevhidini öğrenmemiz üzerimize ilk önce farz olan şeylerdendir. Birincisi neymiş? Birincisi Allah Azze ve Celle'nin bize ilk ruhlar halinde verdiği ilk ismi Rab'tır. Dolayısıyla ilk öğrenmemiz gereken vaciplerden isim ve sebebi bu. İkincisi ise kulluk edilmek için, yaratıldığımız için. Ee, bu yüzden isim ve sıfat tevhidinde ki e, yine isim ve sıfatlara dönük şeyler, e, mesele olduğundan üzerimize yine ilk önce öğrenmemiz gereken farz olan şeylerden. İsim ve sıfat tevhidinin bilinmesi zaruridir. Çünkü dinin temel esası ve tevhidin özüdür. Zira yüce Allah'ı güzel isimleri ve yüce sıfatları ile tanımak ilimlerin en şerefisi, gayelerin en yücesidir. Ancak bu marifet dediğimiz, yani bu bilme, Allah'ın isim ve sıfatları bilme esası üzerinde bina edilmiş sahih bir iman olması gerekir ki onu gördük ve halis bir tevhidle kaim edilmiş Tevhid. neden bilinmesi zaruri? yaşadığımız bu toplum içerisinde isim ve sıfat denilen her şeyin tevhidden bir cüz olduğu yani isim ve sıfat denilen her şeyin tevhidin bir cüzü olduğu dinin temeli olduğu kesin idrak edilmemiş ve, evet, halkı, ve da halkı da bu da konuda, konuda yetiştirmek için hiçbir eğitim yapılmamış, Türkiye'de, son hatta zamanlarda var. var. Hatta, hatta ve hatta bu meseleye bir halledilmiş, bir sanki bir rafa bir kaldırılmış, bir mesele bir olarak bakılmış. Kimsenin bir bu konuda ders verdiğini göremezsiniz. Doğru dürüst isim ve sıfatlar öğretilmeyince de, tasavvufçular da bunun Muhteviyatındaki birçok konuyu, isim ve sıfatın, sıfat tevhidinin muhteviyatındaki birçok konuyu istediği gibi tahrip etmişler. İsim ve sıfatta en çok güya meşgul olan onlar gözükmüş ve onlar da bunu bu sefer tarif etmiş. İşte dolayısıyla öğrenilmesi zararlıdır. Neden dinin temel esasıdır isim ve sıfat? Rabbin itirafı gereklidir. Çünkü Rab dediğimiz zaman bu bir isimdir. Bunun müsemmasında ne vardı? Yaratıcı vardı. Halik. Şafi. Şifa veren. Ondan sonra Muhyil Mümit. Öldüren Medriltenden. Müdebbürül Emir. Kainattaki her şeyi anında tedbir eden bütün işleri yerine ihtiyacını alını tedbir eden bütün işleri yerine getiren. Yine <gül> Rab, Rab malikul mülk bütün mülkün sahibi. Bunlar rubu tevhidiyle tevhid ile alakalı isim sıfatlardır. ve dolayısıyla bunu kişi ki e, fıtratında bilir bunları. Biraz şöyle otursun fıtriyi olarak bunları bilir. Sadece e, yüce Allah'ın dediği gibi nasıl düşünüyorsunuz düşünerek. İşte bu isim ve sıfatların hepsi bizim ruhlar aleminde, aleminde kabul ettiğimiz ve itiraf ettiğimiz Rabb'in tanımı olmuş oluyor. İsim Rabb ama bakımın semmasını saydık değil mi? Bu bilme esası dediğimiz üzere isim ve sıfatları tanırsan ancak o zaman bunun üzerine sahih bir iman bina edilir. Sonra da halis bir tevhid dikilmiş olur. Değilse halis bir tevhidi, sahih bir iman olmadan elde edemezsin. Sahih bir imana da isim ve sıfatları bilmeden de elde edemezsin. Bu isim ve sıfatları tanımak, en, ilimlerin en şerefsi, gayelerin en örtüsüdür. Eğer Müslümanlar bir şeyi ihmal ettilerse, ki bu konuda etmişler Türkiye'de, mutlaka belli bir taife bunu şeytan tahrip ettirecek İmha ettirecek. Çünkü Yüce, Ay Yüce Allah ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Onun isimleri hakkında, yani Allah'ın isimleri hakkında ilhada, eğriliğe sapanları terk edin. İlhad nedir? Eğriliğe sapmadır. Bu ileride girecek. Demek ki ilhada sapanlar olacakmış. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarında eğri büğrü yollara girenler olacakmış. Arap suresinde böyle büğrü Allah. Dikkat edilirse ayette Allah'ın isimleri hakkında küfre, şirke sapanlar demiyor. Bakın. Burada bir önemli anekdot var. İsimleri hakkında ilhada sapanlar diyor. Çünkü ileride geleceği gibi bu konuda küfrü ve şirki de aşan bir boyut var. İsim ve sıfatlar konusunda küfrü ve şirki de aşan bir konu var. Bunu ileride daha teferratlıca açıklayacağız İslam akidesinin temel binasına esas olan meselelerin ve özellikle de isim ve sıfat tevhidinin ihmal edilmesi veya ikinci ya da üçüncü sıraya bırakılması dinin temel esaslarının yıkılması demektir zira böyle bir ihmal daha sonra Halık yani Yaratanın ile mahluk, yaratılmış bunların ikisini imanla küfrü Yaratanla yaratılmışı, imanla küfrü, tevhid ile şirki ayırt edemeyecek kadar cahil meslekler ve hocalar yetiştirecektir bu Bu da dinin temel esaslarının yıkılışı demek İşte neden dinin temel esasıdır? Bundan dolayı. Tasavvufun vahdeti vücut akidesi, yani her şey Allah'tır. O Allah'tır, bu Allah'tır. Yani Allah bekandan münezzehtir. Allah her yerdedir diye diye. Bu sefer bu mantıklı ne yapıyorlar? Allah her şeydir. Her yerdedir. Her şeydir Allah diye diye. Bu sefer i̇bn Arabi gibi kendisinin bile Allah olduğunu Kendisini Allah gördüğü için, ilah gördüğü için bazen ben ona ibadet, eder, bazen ona ibadet ederim. Bazen o bana ibadet ederim. Bazen ben ona ibadet ederim. Bazen o bana ibadet eder gibi sapıkça kelimeler söyleyecek Ki bu tasavvufta en büyük şeyh yetimdir. Sonra da İbn-i onun hakkında tağut dediğini kızarlar. Tağut nedir? Zorla kendisine ibadet ettirebilir. Bazen ben ona ibadet ederim, bazen o bana ibadet eder. Kendisine ibadet edilmesini söylüyor. Dolayısıyla tağut olmayı da hak etmiş. Haluk ile mahluku ayırt edemeyişinden gaybı tek Allah'ın bilmesini, bırakıp insanların da gaybı bildiğini söylersiniz. Halik Yaratan'la mahluku ayırt edemezsin. Bu insanların Allah'ı bilmeyi de bilmemeyi karıştırmalarından dolayıdır. Bu karıştırma ise isim ve sıfat tevhidini bilmemelerinden kaynaklanır. Şimdi örnek verelim. Biraz daha açalım. Her şey Allah'tır demeyelim. Nerede var bu? Maturide ak akidesinin içinden çıkar, tasavvufun akidesine kadar. Yani kendisine hem kul, hem de Allah olarak isimlendirmişler. Muhittin İbni Arabi'nin demesi gibi, Arif, hakkı diyor. Yani Allah'ı her şeyde görendir. Bakın, tanıma bakın. Arif, hakkı, yani hak. Allah'ı her şeyde görendir. Belki her şeyin kendisi olarak görendir. Diyor. Fususun hikemde. Yine zatî itibarıyla yüce olan hakkın, o bana hamd eder ve ben ona hamd ederim. O bana ibadet eder ben de ona ibadet ederim. Yine Fususul Hikem Bakıyorsunuz İmam Gazali Tevhid'in dördüncü mertebesini anlatırken alemde sadece bir varlığı görmesidir diye Tevhid. Yani neden isim ve sıfat Tevhidi bu kadar önemli? Alemde bir varlığı gördüğün zaman ne olur? Her şey Allah'tır. Sen bile bunun içindir. İşte Havlıcı Mansur, yine tasavvuf erbabından bunlar. Enel Hak, ben Allah'ın hakkındayım. Yine cübbemin altında Allah'tan başka kimse yok. Kendi cübbesini girmiş, onun altında Allah'tan başka kimse yok. Yine açın bakın Şah, Şahın Akşibendi'nin şeyini. Akşibendi geliyor bir eve, geldiğinde diyorlar ki ben işte Şahın Akşibendi'yi aramıştım. Burada Allah'tan başka kimse yok Halbuki kendisi yoktu. Yani onlar tasavvufta vahdet-i vücut, vahdeti i şuhud, fena fillah, Allah'ta kaybolma, fena olma, yok olma, eriyip bitme. Bu gibi tanımları ilk çıkartanlar onlardır. Baktığınız zaman selefe böyle bir tanım bulamazsınız. Bu tip ilhat olan inanışlar, Artık şirki, şirki küfrü de aşmış. İlhat nedir? Eğri bürü yanlış inanışlar. Sebebiyle ehli sünnet alimleri birçok önlemler almış mı? Almış. Baktığınız zaman İbni Teymiye, İbni Kayyum el-Cezliye gibi ehli sünnet alimleri tevhide hep yönelmişler. Ve tevhide bakın nasıl ayrılmışlar? Halık, yaratan ile mahluk, yaratılmışın ayrılmasıdır diye sınıflandırmışlar tevhide. İbikan Yun çok güzel bunu tevhid diyor özlü bakın. Yaratanla yaratılmışı ayırt etmek. Aleykümselam. Bunu bir tevhid dersine girmeden önce ne dedik? Tevhidi üç türlü açıkladık. İsim ve sıfat, ulûhiyet. Başka bir tanım yaptık. Tevhid dedik. Allah'ı kendi fiillerinde birlemek. Allah'ı kendi fiillerimizde birlemekle ikiye ayırdık. Allah'ı kendi fiillerinde birlemek rububiyet dedik değil mi? Yaratma sıfatı. Demek ki şey, şifa verme. Bütün kainatta her şeyi yönetme. Allah'ı kendi fiillerimizde birlemek, uluhiyet tevhid dedik. Ne? ne? Namaz bizim fiilimiz. Oruç bizim fiilimiz. Dua bizim fiilimiz. İşte sadece ona yapmakla dedik. Üçüncüsünü ayırken ne dedik? İbnikayyum'un getirdiğini söyledik. İşte o da şimdi önümüze çıkıyor. Orada tevhid yaratanla yaratılmışı ayırt etmektir. Ayırt etmediğin zaman vahdifi vücutun akidesine düşersin. İsim ve sıfat tevhidinden Allah'ın Allah Zatı ile alakalı kendisinin kitabında ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetinde ispat ettiği isim ve sıfatları ispat etmek Zatı hakkında yine kendisinin Yüce Allah'ın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nefret ettiği, kendisinden uzaklaştırdığı sıfatları da nefret etmektir. İşte bu tevhidin kısımlarından olan isim ve sıfat tevhidini ta kendisidir. Şüphesiz bu cüz, yani isim ve sıfat tevhid tevhid yüzünden biridir. Bu cüz, tevhidin en üstünüdür ve en başta geleni ve en ehemliyetli olanıdır. Çünkü Allah hakkında ancak sağlam ve sahih bir ilim Esası üzerine doğru bir imana sahip olunur. Yoksa ilimsiz bir iman düşünülmez ve olmaz. Allah'ın isim ve sıfatları hakkında ki bilgi ise imanın temelidir. Şüphesiz ki isim ve sıfat tevhidi, rububiyet ve uluhiyet tevhidinden daha kapsamlı ve daha geneldir. Umumidir, kapsayıcıdır. Hem rububiyet hem uluhiyeti yeri geldiğinde içine alır. Bundan dolayı Allah'ın hak bir ilah, mağbud yani kendisine ibadet edilen olduğunu, ibadetin ondan başkasına caiz olmadığını ve bu esasla yönelmenin, ona inabet duymadan yönelmenin sadece Allah subhanehu teala'ya yapıldığını bilmek onun isim ve sıfatlarının ilminden bir daldır. Bunu örnek verdiğimizde, alim sıfatı Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır değil mi? Onun nasıl alim? Yani alim demek bilen demek. Onun müjallağın bir sıfatıdır alim. Peki onun nasıl alim? Yani ne, nereye kadar, bildiğini bilmezsen, o konudaki imanın temelini oturtman mümkün değildir. Ve yine o konuda onu birlemen demek. alim sıfatı var. Bunu ezberleyen cennete girecek diye hadisler var değil mi? Orada onları yaşamak alakalı. Yoksa ezberlediğiniz zaman hop cennet demek değil. Bu, Bu kadar konusunda kader konusunda, kader konusunda kader işlenen bir şeydir. Müce alim sıfatı. Bir müminin kaderi, kaderi hakiki, hakiki. veçhî gündeme getirebilmesi için bütün yönleriyle, hakiki yönleriyle gündeme getirebilmesi için kadere imanını, imanını o yolda ikmal edebilmesi için önce Allah'ın ilmini, ilminin yani alim sıfatının her şeyi kuşattığını bilmesi gerekir. Allah ilim sıfatıyla her şeyi kuşatmıştır değil mi? Zatıyla değil. Allah'ı o sıfatıyla bilmesi ancak o zaman mümkündür. Allah'ın her şeyi bildiğini, Düşünün ezeli ve ebedi olmuşu, olmamış olacağı, olmayacağı, küllü hepsini ve ufacık dürcüzü ezelden ebede kadar her şeyi bildiğini, büyük ve küçük hiçbir şeyin ona gizli kalmadığını, sessizi ve sesliği ses anında bildiğini, bir yaprağın dahi ondan izinsiz, dalından kopup yere düşmediğini, an ayetlerini de anlayıp düşündüğünde... Bunu anladıktan sonra mümkün midir ki Allah'ı bu sefer alim, ilim sıfatında birisine ortak tanımak? Onu böyle bilmen imandır. Allah'ı böyle ilim sıfatıyla bilmen imandır. Onu bu konudaysa birlemen, yani Allah'ın ilim sıfatını, sıfatındaki özelliklerini bir yaratılmışa vermeyip de onu birlemen tevhiddir. Şimdi örnek verelim. Alim sıfatında Allah'ı bilip de bilmememeyi ayırıyoruz. Said Nursi'nin Sikke-i Tasdiki Gaybi Af'ı kitabında dolaylı yoldan Ebçet ve Cifir, cifir hesabı yaparak kıyametin tarihi bildiriliyor değil mi? Açın bakın, kıyametin tarihini Ebçet ve Cifir hesabını bildiriyor. Ve bu saati bakın şöyle diyor, makamı Cifrisi 1545 olup kafirlerin başına kıyametin kopmasını ima ederler. Hesaptan sonra. sikke tasdiki gayb-i Peki şimdi halbuki Yüce Allah, Allah ne diyor ayet-i kerimede? Kıyamet gününün vakti hakkında bilgi muhakkak Allah katılıyor. Bu bir lokma. Yine Araf sırasında sana kıyamet vaktinin gelişi ne zaman diye soruyorlar. Kime soruyorlar? Resulullah'a. Yüce Allah ki sana soruyorlar diyor. kıyamet vaktinin de ki onun bilgisi ancak Rabbimin katılındadır. Ey Muhammed öyle de. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamazsın. Göklere ve yere onun vakti çok ağır basmış. O size yavaş yavaş değil. Sanki senin ona bir yakınlığın varmış gibi sana soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Allah'ın katınıdır. Fakat bunu insanların. Yine bak Azap Suresinde insanlar senden kıyamet zamanını sormaktalar. Peki onun bilgisi Allah katındadır. Nereden bileceksin? Belki de vakti yakındır. Yine son dört tane ayet var bu konuda Naziyat Suresinde sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Onun vaktini sen nereden bileceksin? Kıyametin vakti hakkında bilgi Rabbimiz. Baktığın zaman hadislere hadisler o kadar çok ki burada dipnottaki hepsini an anlatıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kıyametin vaktini soruyorlar. Senin, e, soranın diyor sorulanın kendisini ediyor. Sorandan daha çok ilgisi yani Sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum. Diyorum. Yine Miraç hadisesine baktığında orada İsa Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam Musa Aleyhisselam kendi aralarında kıyamet vaktini konuşuyorlar. Hiçbiri bilmiyor. Buhar'da bu hadisler. Dolayısıyla kıyametin vaktini peygamberimiz ve diğer peygamberler bile bilmiyor ki, sen bunu kalkıp da bir hesaba dayandırarak da bunun ne zaman koptuğunu hesaplayıp söylediğin anda ne oluyor? O Allah'ın ilim sıfatında saklı ve dolayısıyla Allah'ın ilim sıfatına müdahale etmiş oluyorsun. Allah'ı ilim yani alim sıfatında birleyememek demek. Çünkü kıyametin vaktini peygamberine bile gizli bırakmış. Bu nedir? Allah'ın ilim sıfatıyla alakalı ve senin bu sıfatın müdahalenleridir. İman ve tevhitte gördüğümüz gibi onu ilim sıfatıyla tanımak da mümkün olur ancak. Ancak ilim sıfatını bilmezsek nasıl iman edip sonra da onu birleyelim? Bu da ancak kitap ve sünnet ışığı altında olur. Yani kalplerden geçeni kim bilir? Bir tek Allah bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin net bir hadisi var. Bana kalpleri okumak verilmedi. Ama benim şeyhim de kalpten geçeni bilir dediğin anda Allah'ın sıfatını şeyhine vermiş oluyor. Doğru mu? Allah'ın Bilme yani kalpleri okuma sıfatına, kalplerden geçini, bilme sıfatını şeyhe verdiğin zaman benim şeyhim kalpten geçini bile biliyor. Yatağında sağa solu dönüp döndüğünden bile haberi var dediğin anda Allah'ın ilim ve sıfatını sen bir yaratılmışa vermiş oluyorsun. Dolayısıyla Allah'ın alim sıfatına müdahale etmiş oluyorsun. Ne dedik? E, bidat çıkartan, dinde bidat çıkartan insanların Allah'ın bedi sıfatına müdahale etmiş. Çünkü Allah Azze ve Celle bildirmedi. Rasulunun da onu uygulayıp yapmadığı şeyi sen din olarak dine sokuşturmaya çalışırsın. Dinde olmayan bir ibadeti Allah böyle bir şey hüküm kılmamış. Dolayısıyla sen onun dinine şeriat koymuş oluyorsun, eklemiş oluyorsun. Bu da ancak ve sünnet dışında olur. Yoksa burada arıza sana hem ruhumübette hem isim ve sıfatta arıza sebep olur ve hem de uluhiyette arıza getirir. Belhamdülillahirrabbilalem. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadar bu kadar. Kısa oldu. Daha iyi. Bundan sonra isim ve sıfatları öğrenim sırası var. Onları açıklarız. Şuna devam.